Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir ilmahal programıyla huzurlarınızdayız. Bunlar önceki bölümümüzde ilmahal'in önemli bir kısmını meydana getiren ibadet konusuna başlamıştık ve ibadet amaçlı temizlik konularını da işlemeye çalışıyorduk. E, bu bağlamda temizlik nedir? Temizlik kavramı, e, Kirlilik nedir? E, Hangi kirliliklerden temizlenmek gerekir? Ve bu bakımdan da kirliliğin yani pisliğin kısımlarını anlatmaya çalışmıştık. Ve daha sonra da e, bu kirlilikleri, bu e, e, pislikleri hangi yollarla ve hangi araçları kullanarak temizleye, e, temizleyebileceğimize kısaca e, değinmiştik. E, ve demiştik ki esas temizleme aracı olan sular konusuyla bir sonraki bölümde devam edeceğiz demiştik. İşte şimdi e, gerek maddi temizlik e, gerekse hükmî temizlik yani hadesten taharet yani abdest ve gusül konularında esas temizlik aracı olan sular konusunu işlemeye çalışalım. Elbette su bizim hayatımızda insan hayatında ve evrenin canlılığında çok önemli bir ee, varlıktır. Allah'ın çok önemli bir nimetidir. Bir yerde e, e, hayat e, olabilmesi için mutlaka suyun bulunması gerekir. İnsanın yaratılışı da e, sudandır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de e, suyun hem yaratılışından hem de insanlar için öneminden çok fazla bahsedilir. Bir rahmet olarak, bir nimet olarak e, suların ne kadar önemli olduğu anlatılır. Gerçekten de e, ...hayatımızın e, bütün unsurlarıyla ilgili çok önemli olan su, ibadetlerimiz bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim ibadet amaçlı olarak e, yerine getirmemiz gereken temizliğin de en önemli aracı sudur. Bu hem maddi e, temizlik bakımından böyledir hem de hükmi temizlik bakımından e, böyledir. Yani ibadet amaçlı temizlik bakımından e, böyledir. Bizim fıkıh eserlerimizde ibadet amaçlı olarak yani ibadetlerin başlangıcı olarak gerekli olan temizliği yerine getirmek bakımından sular hakiki ve hükmi temizlikte kullanılıp kullanılmayacağı açısından mutlak ve mukayyet kısımlarına ayrılıyor değerli izleyenler. Mutlak sular, mukayyet sular. Bu tabirleri, bu deyimleri de yavaş yavaş hani öğrenelim. Bunlara da e, alışkanlık e, kazanmış olalım. Mutlak su deyince adı üstünde mutlak yani başka bir şeyle kayıtlı olmayan su dediğimizde ilk akla gelen şey mutlak sulardır. Bu da nedir? Bu da içine onun özelliğini değiştirebilecek nitelikte herhangi bir şeyi kar karışmamış normal doğal e, su anlamına gelmektedir. Hem içine e, onun özelliğini değiştirecek bir... Su karışmamış hem de hani onu kirletecek bir şey karışmamış olan sular mutlak sulardır. Nelerdir bunlar? Mesela işte pınar suları, kar suları, yağmur suları, ırmak suları, göl suları, deniz suları, kuyu suları bunların hepsi e, mutlak su kapsamındadır. Dediğim gibi su dediğimizde ilk akla gelen de budur. Mutlak suların değerli izleyenler üç tane özelliği vardır. Bunların birisi renktir. Birisi kokudur, birisi de tattır. Bunları şundan söylüyorum. Daha sonra suyun özelliğini bozan durumlarda belki temizlik yapılmaz diyeceğiz. İşte o özellikler deyince aklımıza gelecek olan şeyler suyun rengi, kokusu ve tadı olacaktır. Ama suyun bunun dışında bir de tabiatı vardır. Yani doğal yapısı vardır. Suyun doğal yapısı da onun inceliği ve akıcılığıdır. Demek ki yani onun inceliği ve akıcılığında bir değişim söz konusu olduğunda o mutlak olmaktan çıkacak. Ona başka adlar vereceğiz. Mukayyet diyeceğiz ya da başka bir ad adını vermiş olacağız. Şimdi e, mutlak su e, elbette biz burada niçin bunları ele alıyoruz? İbadet yapılıp yapılmaması bakımından ele alıyoruz. O açıdan e, baktığımızda fıkıh eserlerimizde, ilmahal eserlerimizde Bunların çeşitli kısımlara ayrılarak ele aldığını ele alındığını görüyoruz. Burada Hanefi mesela özellikle beş kısımda değerlendirmektedir. Birisi temiz ve temizleyici olan ve kullanımı da mekruh olmayan sulardır. İkincisi temiz temizleyici olan ama kullanımı mekruh olan sulardır. Temiz olup ama temizleyici olmayan sular vardır. Temiz olmakla beraber kullanılması mekruh olan sular vardır. Kendisi temiz olmayıp yani necis olup aynı zamanda te temizlikte kullanılmayan sular vardır. Yani bu şekilde beş kısma ayrılıyor. İsterseniz kısaca bu beş kısımdan e, bunların hükümlerinden kısaca bahsedelim. Birincisi demiştik e, temiz... Kendisi temiz ama aynı zamanda temizleyici özellikte olan. Peki temizleyici özellikte olmakla neyi kastediyoruz? Kendisiyle hem maddi temizlik yapabiliyoruz hem de e, hükmi temizlik dediğimiz abdest ve gusül alabiliyoruz. Bunlar nedir e, değerli izleyenler? Bunlar tadı, kokusu, rengi değişmemiş, içine herhangi bir pislik karışmamış, kullanılması da e, mekruh olmayan e, sulardır. E, dolayısıyla yani normal tabi olarak... ...tabiatta bulunan yağmur, işte nehir, ırmak ve benzerler suların hepsi bu kapsama girmektedir. Bununla hem maddi temizlik yapabiliriz hem de hükmi temizlik dediğimiz abdest ve boy abdesti alabiliriz. Bir başka şey, e, ikincisi daha doğrusu hem temiz hem de temizleyici olmakla beraber kullanılması tenzihen mekruh olan sulardır. Şimdi bunlar da... Ee, evimizde bulunan, kendisinden kaçınılması mümkün olmayan, işte kedi gibi e, doğan, e, şahin, tavuk ve benzerleri gibi e, hayvanların e, artıkları olan yani kendisinden su içtiği e, sulardır. Aynı zamanda e, eti yenmese bile e, havada bulundukları için ve kendisinden de e, Kaçınılması mümkün olmadığı için her tarafa konut, her sudan içme ihtimalleri bulunduğu için yırtıcı kuşların artığı olan sulardan bu kapsamda değerlendirilmiştir. Ancak bunların kerahati yani mekruh olması tenzihen olduğu için bunları biz başka su yoksa eğer başka su normal su varsa onları kullanmamız gerekir. Ama başka suyumuz yoksa bunlardan maddi temizlikte yapılabilir, hükmî temizlikte yapılabilir, yani abdest de alınabilir, bunlarla gusül de alınabilir. Ama başka su varsa onu kullanmakta yarar vardır. Evet üçüncü suyumuzun üçüncü kısmı ise temiz olduğu halde hükmî temizlikte kullanılamayan sulardır. Bu da nedir değerli izleyenler? Buna biz mai mustamel adını veriyoruz. Yani kullanılmış sulardır. Nerede kullanılmış? Bir abdeste kullanılmış olan sular yahut da gusülde kullanılmış sular. Şimdi eğer bizim abdest alırken yahut da boy abdeste alırken yani yıkanırken bedenimizde bir kirlilik varsa o necis olur, o su. Ama diyelim ki hiçbir kirlilik yok. Biraz önce abdest almıştık, tekrar abdest aldık. Yani maddi anlamda hiçbir pislik yoksa, burada yine abdest almakla manevi de olsa bir kirliliği gidermiş olduğumuz için, bunlara biz ma mustamel yani kullanılmış su var adını veriyoruz. Ve bunlar hanefi mezhebine göre eğer başka su yoksa, Maddi temizlikte kullanılabilir. Mesela bir elbisemizdeki bir e, somut maddi bir pislik bunlarla giderilebilir. Ama bunlarla yeniden abdest almak, yeniden bunlarla gusletmek mümkün değildir. Bir başka su çeşidimiz ise temiz ve temizleyici olup olmadığı konusunda şüphe bulunan e, sulardır. Bu sularda e, bizim Hanefi mezhebine göre bu da farklı rivayetler bulunmasından dolayı böyledir. Yoksa hani kendisinin gerçekten kirli olup olmadığından kaynaklanmıyor. Bazı rivayetlerde bunların artıkları olan sular necis kabul ediliyor. Bazı rivayetlerde ise bunlar temiz kabul edildiği için şüpheli duruma düşmüştür. O yüzden de ayrı bir su kategorisi olarak bizim ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda yerini almıştır. Bunlardan hangi sulardır? İşte eşeklerin, katırların artıkları olan sulardır. Hükmü nedir? Hükmü şudur. Eğer başka bir su varsa gerek maddi e, temizlikte gerekse abdest ve gusülde onları kullanmamız gerekir. Ama eğer su yok teyemmüm etmek durumunda kalacaksak öncelikle bu elimizde bulunan e, bu sularla abdest almamız yahut da gusletmemiz etmemiz gerekiyor. İhtiyaten de hani şüpheli bulunduğu için ayrıca bir teyemmüm e, almamız gerekiyor. Evet son olarak da. Ee, i̇çine e, efendim bir necis bir maddenin karışmasıyla necis yani kirli hale gelen necis sulardır. Yani bunlar e, içerisinde kan e, girmiş olan yahut da işte bir e, alkol, e, e, alkollü içkiler bulaşmış olan sular ya da e, işte eti yenmeyen vahşi hayvanların artığı olan sular. Yani bunlar hem kirli kabul edilir, kendisi kirli kabul edilir. Aynı zamanda da temizlikte de kullanılması caiz değildir. O yüzden kendilerine hem temiz değil hem de temizlikte kullanılamayan sular adını veriyoruz. Evet, demiştik ki, Suları biz iki kategoride ele almıştık. Bir mutlak sular dedik, onların da kısımlarını beş kısım olarak açıkladık. İkincisi ise mukayyet sulardır. Şimdi mukayyet sular belli bir vasıfla, belli bir nitelikle kayıtlanmış olan sulardır. Yani normal su dediğimizde mutlak su aklı geliyor, onu bir şeyle kayıtladığımızda ise mukayyet su aklı geliyor. Mesela su dediğimizde mutlak su ama gür suyu dediğimizde mukayyet su. Ya da işte bir meyve suyu dediğiniz zaman mukayyet su. Aynı şekilde suyun içerisinde efendim nohut, mercimek gibi şeyler pişirilmesi halinde onun işte akıcılığı ve sıvılığı ortadan kalktığı için yahut da renginde kokusunda bir takım değişiklikler meydana geldiği için işte bu sulara ayrı bir kategori olarak yani mutlak sulardan ayırt etmek için Mukayet su adı verilmiştir. Peki mukayyet sular ne anlama geliyor? Aslında bunlar temizdirler. Yani temizliği konusunda herhangi bir problem yok. Tabi içine bir pislik düşmediği sürece. Ama ibadet amacıyla bir temizlikle bunları kullanabilir miyiz? Şimdi Hanefi mezhebi diyor ki bunları biz diyor maddi temizlikte kullanabiliriz. Yani bir gül suyuyla diyelim ki işte bedenimizde bulunan, Elbisemizde bulunan bir kirliliği giderebiliriz ama bunları hükmî temizlikte kullanamayız. Yani bunlarda abdest ve gusül almak mümkün değildir. O anlamda da işte şeyden farkı vardır. Mutlak sulardan farkı vardır. Tabii bir şeyin mukayyet olabilmesi için rengi, tadı, kokusu yahut da akıcılığı ve inceliğinde bir değişimin olması gerekiyor. Ama her değişim de suları mutlak olmaktan çıkarmaz. Mesela mutlak suların içerisine az bir miktarda işte sabun, safran, e, toprak ya da işte günümüzde deterjan ve benzerleri şeyler konulmakla onlar mutlak olmaktan çıkmaz. Çünkü bunlar da temizlik amaçlı olarak bu suya katılmaktadır. Kokusunda ufak bir değişiklik meydana gelmiş olması onları e, normal, temiz ve temizleyici olmaktan Çıkarmamaktadır. Evet, böylece sularla ilgili e, kısımlarını e, görmüş olduk. Sularla ilgili belki burada e, açıklamak gereken bir şey de akar ile durgun su arasındaki farka e, değinmektir. Çünkü e, sular e, mahiyeti itibariyle, nitelik itibariyle yeryüzünde kimi zaman akar surette bulunmaktadır. Kimi zaman da yani göl gibi, deniz gibi e, ve benzerleri belki deniz daha büyük de e, daha küçük havuzlar şeklinde durgun şekilde bulunmaktadır. Hatta kaplarımızdaki sularda durgun sular kapsamına girer. O açıdan yani fıkhi hükümleri bakımından ikisi arasında da fark görülmüş. Çünkü bir suyun temiz mi e, değil mi olduğu onun durgun mu yoksa akıcı mı olduğuna göre de değişiklik arz etmektedir. O yüzden fıkı eserlerimizde de bununla ilgili bazı ölçüler getirilmiştir. Her şeyden önce akar bir şeyin akar mı durgun mu olduğunu nereden anlıyoruz? Demişler ki eğer bir saman çöpünü şey yapıyorsa götürecek derecede bir gücü, akış kuvveti varsa ona biz akarsu adını veriyoruz. Yani bu şekilde değilse buna durgunsu adını veriyoruz. E, akarsular, e, önce onun hükmünü e, belirtelim. Akarsularda e, içine az bir miktarda pislik düşmüş bile olsa, eğer onun rengini, kokusunu, tadını ortadan kaldırmamışsa ya da inceliğini ve e, efendim, akıcılığını bozmamışsa, bu sularla abdest hem maddi temizlik de e, yapılabilir, hem de e, hükmü temizlik yapılabilir. Ama bunun içerisine düşen bir pislik, ...onun rengini, kokusunu, tadını ya da bunlardan herhangi birisini değiştirmişse... ...o zaman bunun hükmü değişir. Durgun sular, tabii tekrar söylüyorum değerli, değerli izleyenler... ...bu namaz bakımından böyledir. Yoksa bunların hijyen açısından temiz olup olmaması... ...bunların içme suyunda, yiyecek, yiyeceklerde, içeceklerde kullanılmış olması... ...ayrı hükümlere tabidir. Biz onu kastetmiyoruz burada. Durgun sular ise... Bu konuda mezheplerin farklı kanaatleri var. Yani neyin e, e, neyin e, durgun olup olmadığı konusunda. Ayrıca bunların da küçüğü ile büyüğü arasında e, farklılık e, söz konusudur. Küçük sularla büyük sular yani küçük havuzlarla büyük havuzlar, küçük durgun sularla büyük durgun sular arasında da farklılıklar e, söz konusudur. Peki neyin küçük neyin büyük olduğunun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mesela Hanefi mezhebi diyor ki, eğer e, biz diyor yüzey genişliğine bakarız diyor bir havuzun ya da bir göllen e, gölün yüzey e, genişliğine bakarız diyor. Eğer bu yüzey genişliği e, şeyse 10 e, arşın civarında yani yaklaşık 48-50 metre kare civarında ise biz bunu e, büyük havuz, büyük su, büyük durgun su sayarız. Daha küçük ise hani kaplarda bulunan yahut da küçük havuzlarda bulunan şeyler bunlara da küçük havuzlar adını, küçük sular adını veririz. Peki Haneti mezhebi e, yüzey genişliğini alıyor. Derinlik olarak da diyor ki yani şöyle bir e, elimizi daldırdığımızda dibine e, elimiz değmeyecek şekilde de bir e, onun e, şeyi olması, derinliğinin de bulunmuş olması gerekir diyorlar. Peki farkı nedir değerli izleyenler? Küçük olmasla büyük olmak arasında hangi fark var? Şöyle bir fark var. Eğer biz bu suları, durgun suları küçük su olarak kabul edersek ki bu kaplarda olan sular da böyledir. İçerisine en ufak bir damla, bir kirlilik, necaset bile karışmış olsa onu kirletmiş olur. Dolayısıyla onunla ne maddi temizlik yapabiliriz ne de abdest ve gusül gibi hükmi temizlik yapabiliriz. Eğer büyük havuz ise... Yani yüzey genişliği işte 50 metrekare civarı, 48 metrekare civarı ve daha fazlaysa, büyük bir gölse, denizse e, bu durumda aynen e, akarsular gibi e, değerlendirilir. Yani bu şu demektir, eğer e, içine düşen küçük bir pislik onun rengini, tadını, kokusunu yahut da onun e, akıcılığını, inceliğini e, ortadan kaldırıyorsa o zaman e, bunlarla temizlik yapmak caiz değildir. Ama böyle değilse... Eğer düştüğü yerden o kirliliğin düştüğü yerden bu temizliği yapmama kaydıyla başka kenarlarından maddi ve hükmi temizlik yapılabilir. Yani bu bizim elbisemizi bedenimizi temizlemede kullanılabilir. Abdest ve gusül bunlarla alınabilir. Şimdi değerli izleyenler bizim ulemamız fakihlerimiz bu kadar ayrıntılı bu konuların üzerinde durmasının nedeni şudur. Elbette ki günümüzde suların temizliği için teknolojik imkanlarla çok daha değişik usuller kullanılmaktadır. Ve bunlara da riayet etmek gerekir. Hijyen çok önemlidir. Ama e, suyun e, kıt olduğu bölgelerde özellikle ve her günde abdest almak, gerekirse gusletmek e, ve beden ve e, elbise temizliği yapmak durumunda bulunduğumuz için... Hem e, suyu mümkün mertebe israf etmemek, var olan e, su kaynaklarını tasarruflu bir şekilde kullanmak ama aynı zamanda da namaz için gerekli olan temizliği yerine getirmek için bir denge oluşturmaya çalışmışlar. Ve e, bu e, ölçülerin bir kısmı naslarda yer almamasına rağmen hani Müslümanlar rahat bir şekilde dini hükümlerini yerine getirsinler diye böyle somut bazı hükümler, ölçüler ortaya koymuşlardır. Bizim ilmihal kitaplarımızda da bu ölçüleri dikkate alarak bu açıklamaları yapmış oluyoruz. Burada tabii önem arz eden bir konu da kuyuların ve depoların temizlenmesi konusudur. Fıkıh eserlerimizde bu konulara kuyuların temizliğine çok önem veriliyor. Çünkü klasik dönemlerde, eski dönemlerden çok önemli su kaynaklarıdır kuyular. Günümüzde de bazı yerlerde bu kullanılıyor. Yani hala sulardan su temin etmek geçerli bir yöntemdir. O yüzden hani bunların temizliği de önemlidir. Bunlar e, yüzey genişliği bakımından e, dar oldukları için yani Hanefilerin e, durgun sularla ilgili ortaya koyduğu ölçüler bakımından küçük sular kategorisinde değerlendirildiği için bunların temizliği önem kazanmaktadır. E, demişler ki aslında içerisinde küçük bir e, pislik bile düşmüş olsa bu kuyuların tamamen temizlenmiş olması gerekir. Ama bazen e, kuyuların e, tamamen hani günümüzün imkanlarıyla bu mümkün olmakla beraber eski dönemlerde imkanların kıt olduğu dönemlerde kovalarla bu suları çekmemiz halinde aşağıdan su kaynadığı için kirli suyla ile temiz suyun birbirlerine karışma ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla bunun için biraz da sembolik biraz da yani bizim kendi içimizde tatmin olacağımız şekilde bazı ölçüler ortaya koymuşlar. İçerisine düşen e, pisliğin hacmine göre belli e, sayıda kovayla su çıkarılması halinde bunların temiz olacağını ifade etmişlerdir. Bu da içine düşen işte bir hayvanın e, boyutuna göre diyelim ki fare düşmüşse e, ayrı bir nedir? E, diyelim işte bir e, tavuk düşmüşse ayrı hükümdedir, koyun keçi düşmüşse ayrıdır, insan düşmüşse ayrıdır. Bunlara göre de işte 20 kova demişler, 40 kova demişler, 100 kova, 200 kova gibi bazı ölçüler getirmişlerdir. Tabii ki şu anda insanlarımızın çoğu bunlarla yüz yüze gelmiyor. Ama yine de bunlarla karşılaşabilecek insanımız olabileceği için bu konuların da ilmahal eserlerinde yer alması normaldir. O yüzden biz de burada kısaca zikretmiş olduk. Evet böylece. Temizlikle ilgili konuları bitirmiş olduk. Bu temizlemenin ibadetlerle ilgili olarak yani namazla ilgili olarak hangi şekillerde yapıldığına geçebiliriz. Yani maddi temizlikten hükmî temizlik konusuna geçebiliriz. Onu da demiştik ki hükmî temizlik deyince hadesten tahareti kastediyoruz. Hadesten taharet de iki kısma ayrılmıştı. Birisi küçük hades. İkincisi de büyük hadesti. Birincisi abdest almakla e, gerçekleştiriliyor. İkincisi de boy abdesti almakla gerçekleştiriliyor. Eğer her ikisini de alma imkanımız yoksa teyemmüm yapmak e, suretiyle onlardan bedel olarak sembolik bir temizlik yapmış e, oluyoruz. Değerli izleyenler e, abdest, abdest kelimesi aslında e, Farsça bir kelimedir. Aslında namaz, namaz kelimesi de böyledir. Hani peygamber kelimesinde de e, bu vardır. Bizim e, bazı ibadetlerimiz, bazı tabirlerimiz Farsçadan alınmıştır. Bunların e, Arapçada yani abdestin Arapçada karşılığı e, vududur. Yani vudu aslında yani parlaklık, parlamak, aydınlık e, anlamlarına gelmektedir. Sözlük anlamı itibariyle. Ama terim olarak hani şeyde de Farsçada da e, e, ab su demek, dest de el demektir. El suyu, abdest el suyu anlamına geliyor. Tabii ki bunlar işin sözlük anlamıdır. Terim anlamını hepimiz biliyoruz. Yani dini bir kavram olarak e, işte namaz ve benzerleri işte Kur'an okumak, tilavet secdesi yapmak, tavaf yapmak için gerekli olan işte belli organlarımızın yıkanması, belli organlarımızın da e, e, mez edilmesi suretiyle gerçekleştirilmiş olan e, bir işlemdir, bir temizlik e, işlemidir. E, abdest e, e, tabii ki e, başta namaz olmak üzere pek çok ibadet için gerekli olan bir şey. E, Kur'an-ı Kerim ile ve Hazreti Peygamber'in sünnetiyle e, sabittir. Kur'an-ı Kerim'de e, Allahu Teala senzübilla. Ya ey hulladinen amanu iza kumtum ila's salati fasiluu wujuhakum wa aydiyakum ila'l ka'bayni wamsuhu bi ru'usikum wa wa buyurmaktadır. Yani bu şu anlama geliyor. Ey e, inananlar, e, namaza kalktığınız e, zaman ya da namaz için e, hazırlandığınız e, zaman ellerinizi, yüzlerinizi yıkayın. Başınızı e, meshedin, ayaklarınızı yıkayın e, buyurmaktadır. Bu bize abdest almanın yani namaz kılmak için abdest almanın farz olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Hazreti Peygamber'in sünnetinde de Allah'ın abdestsiz bir şekilde kulun namazını kabul etmeyeceği ifade edilmektedir. Aynı zamanda yani abdestin... E, ...günahlardan e, temizlenmek için, manevi kirlerden arınmak için de bir vesile olduğu... ...abdest aldığımız zaman e, bedenimizden manevi kirlerin akıp gittiği de... ...yine Hz. Peygamber'in hadisleriyle e, sabittir. Evet, abdestin belli farzları, belli e, sünnetleri, belli e, belli de adabı vardır e, değerli e, izleyenler. E, abdestin e, farzlarını e, Hanefi mezhebi dört tane e, sayıyor... Diğer mezheplerde bunlara ilave eden başka şeyler de vardır, başka farzlar da vardır. Hanefi mezhebi ayette geçen unsurları farz olarak kabul etmektedir. Diğerlerini sünnet olarak kabul ediyor. Hanefilerin sünnet olarak söylediği şeyleri başka mezhepler farz olarak da ifade edebilir. Daha önce isterseniz farzlarını sayalım. Ayetteki sıraya da uyacak olursak öncelikle işte ellerimizi kollarımızı çünkü elleri dirseklere kadar diyor ayette. Dirseklere kadar dirseklere de dahil olmak üzere ellerimizi yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başımıza meshetmek ve ayaklarımızı yıkamak abdestin farzlarını oluşturmaktadır. Diğer mezheplerden bir kısmı başka farzlar da ilave ediyor demiştik. Mesela niyet konusu, abdestte niyet etmek, Hanefi mezhebi dışındakilerin hepsine göre, yani Şafilere göre de, Malikilere göre de, Hanbelilere göre de abdestin farzlarını oluşturmaktadır. E, abdest uzuvlarını belli bir sırayla e, yıkamak ya da meshetmek ayetteki sıraya göre yani önce ellerimizi, kollarımızı, sonra yüzümüzü, sonra başa meshetmek, sonra ayakları bu sıraya riayet etmek Şatii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre farz olarak kabul ediliyor. Yine Maliki mezhebine göre e, abdest azalarını, abdest organlarını sadece su dökmek değil onları ovalayarak e, yıkamak yine e, farz e, oluyor. E, yine... Ee, Maliki mezhebine e, göre de e, ve yine e, Hanbeli mezhebine göre e, bu şeyleri e, abdest, e, sin, e, abdest organlarına, Abdestte yapmış olduğumuz işlemleri ara vermeden yapmış olmak. Yani elimizi yıkadıktan sonra hemen peşinden yüzümüzü yıkamak, hemen şey yüzümüzü yıkadıktan sonra hemen kollarımızı yıkamak, ondan sonra hemen ara vermeden başımızı meshetmek, ayaklarımızı yıkamak. Yani bunu hiç ara vermeden yapmış olmayı da farz olarak kabul ediyorlar. Dediğim gibi Hanefi mezhebi ise bu e, dört farzın dışındakileri sünnet olarak kabul ediyor. Bundan sonra abdestin sünnetleri konusuna geçmiş olacağız. Ama şimdilik burada kalalım. Bir sonraki bölümümüzde inşallah abdestin sünnetlerinden başlayarak devam etmiş oluruz. Bir başka bölümde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.